Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki, Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da, sizin Tanrınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. İşte böylece sana bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler bile bile inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi, derler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Senden, azabı çarçabuk istiyorlar eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı azap elbette onlara gelip çatmıştı fakat onlar farkında değilken o ansızın kendilerine geliverecektir senden azabı çarçabuk istiyorlar hiç şüpheleri olmasın cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır o günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah yaptıklarınızı tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice canlı var ki rızkını taşımıyor Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Ant olsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? Allah rızkı, kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki onlara, gökten su indirip, onunla ölümünün ardından, yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd de Allah'a mahsustur. Fakat, Onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, ortak koşmaktadırlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Ama yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batula inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Rumlar en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün Müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Bu, Allah'ın vaad ettiğidir. Allah, vaadinden caymaz. Fakat, insanların çoğu bilmezler. Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahirettense, onlar tamamen gafildirler. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Allah, ilkin mahlukunu yaratır, sonra da bunu tekrarlar. Sonunda hep O'na döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar susacaklardır. Ortaklarından, Kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün birbirlerinden ayrılacaklardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır. İnkar edenler, Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlarsa, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır. Hadi, siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah'ı tesbih edin ki, göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması O'nun delillerindendir. Sonra siz yayılan insanlar oluverdiniz. Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için, ibretler vardır onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır şüphesiz bunda bilenler için dersler vardır gece olsun gündüz olsun uyumanız ve Allah'ın lütfundan aramanız da onun delillerindendir gerçekten bunda işiten bir kavim için ibretler vardır Yine O'nun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı O'nunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. Göğün ve yerin O'nun buyruğuyla durması da O'nun delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı, Hemen çıkı verirsiniz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan odur. Ki bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde, size verdiğimiz rızıklarda, birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekineceğiniz derecede, sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz, ayetlerimizi, aklını kullanacak bir kavim için, böylece açıklıyoruz. Gel gör ki, haksızlık edenler, bilgisizce, Kötü arzularına uydular Allah'ın saptırdığını Kim doğru yola eriştirebilir Onlar için Herhangi bir yardımcı yoktur Sen yüzünü Hanif olarak dine Allah insanları Hangi fıtrat üzere yaratmışsa Ona çevir Allah'ın yaratışında Değişme yoktur İşte dost doğru din Budur fakat İnsanların çoğu bilmezler. Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan her fırka, kendilerinde olanla böbürlenmektedir. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra Allah, katından onlara bir rahmet tattırınca bakarsınız ki onlardan bir grup yine Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi sefa sürün ama yakında bileceksiniz. Yoksa onlara bir kesin delil indirdik de o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse, hemen ümitsizliğe düşüverirler. Görmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de daratmaktadır. Şüphesiz, imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır. O halde sen, akrabaya, yoksula, Yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekatı veren o kimseler evet onlar kat kat arttıranlardır. Allah ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır, sonra O hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi diriltecektir. Peki, sizin ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın belki de dönerler de ki yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün onların çoğu müşrikti Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir. O gün bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için hazırlamış olurlar. Zira Allah iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz o kafirleri sevmez. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından arıyasınız ve şükredesiniz diye hayat ve bereket müjdecileri olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın delillerindendir. Andolsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de Onlara açık deliller getirdiler. Günaha dalanlarınsa cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer. Allah odur ki rüzgarları gönderir. Bunlar da bulutu kaldırır. Derken Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah, dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar sevinirler. Oysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından, iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de ekini sararmış görseler ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. Elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar Dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen, inkarcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. İşte Bilmeyenlerin kalplerini Allah böylece mühürler. Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vadi gerçektir. İyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim işte bu ayetler hikmet dolu kitabın ayetleridir. Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere indirilmiştir. O kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. İşte onlar Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmi deliyle dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver. Şüphesiz iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. O gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt vererek Yavrucuğum Allah'a ortak koşma Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde Yahut yerin derinliklerinde bulunsa Yine de Allah onu getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir Ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, Kötülükten vazgeçirmeye çalış, Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse? iyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. İnkar edenin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki asıl gani ve övülmeye layık olan Allah'tır. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa, Yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki Allah her şeyi bilen ve görendir. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıklarıysa hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit İçlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lam, mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Onu peygamber kendisi uydurdu diyorlar öyle mi? Hayır. O Senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulalar diye Rabbinden gönderilen haktır. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra, sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. İşte, görülmeyeni de, görüleni de bilen mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur. O ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra, O'nun zürriyetini Dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir Sonra O'nu tamamlayıp şekillendirmiş O'na kendi ruhundan üflemiştir Ve sizin için Kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır Ne kadar az şükrediyorsunuz Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman Gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız derler Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, Rabbimiz, gördük, duyduk, şimdi bizi geri gönder de iyi işler yapalım. Artık kesin olarak inandık, diyecekleri zamanı bir görsen biz dilesek elbette herkese hidayetini verirdik fakat cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım doğrusu biz de sizi unuttuk yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere, vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Öyle ya, mümin olan yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar. İman edip de iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır. Yoldan çıkanlarsa onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın denir. En büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız. Olur ki dönerler. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra Onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlara layık oldukları cezayı veririz. Andolsun biz Musa'ya kitap verdik. Sen ona kavuşacağından şüphe etme. Ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Muhakkak ki Rabbin, ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında, kıyamet günü onların aralarında hükmedecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak edişimiz, onları doğru yola sevk etmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hala kulak vermezler mi? Kup kuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiye geldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hala da göremeyecekler mi? Eğer doğru söylüyorsanız bu fetih günü hani ne zaman derler? De ki: Fetih gününde inkarcılara imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır. Artık sen onları bırak ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'tan kork! Kafirlere ve münafıklara boyun eğme! Elbette Allah, her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, zıhar yaptığınız eşlerinizi de analarınızın yerinde tutmadı ve Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kafirler için de çok acıklı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman gözler yıldığı, yürekler gırtlığa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Onlardan bir grupta demişti ki Ey Yesribliler! Artık sizin için durmanın sırası değil hadi dönün İçlerinden bir kısmı ise Gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Medine'nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı da o zaman savaşmaları istenseydi şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve evlerinde pek evlenmezlerdi. Ant olsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. De ki, Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, Kaçmanın size asla faydası olmaz. O takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir. De ki, Allah size bir kötülük dilerse ona karşı sizi kim korur? Ya da size rahmet dilerse size kim zarar verebilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah, içinizden alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Gelseler de size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa, isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi. Andolsun ki Resulullah, sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını arttırdı.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 yahut da tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin, Size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır.